Kul, kulu, hey? Resul de ki, ister taş olun ister demir Ev khalqen mina yakbur fi sudurikum Feseyekulune men yu'iduna Kuli lezi fakarakum evvele merve Feseyugibune ileyke ru'usehum ve yakulune metahu Kul asa İstersek gönlünüzde büyüyen dirilmesi size imkansız gelen herhangi bir mahluk Allah sizi mutlaka diriltecektir. Buna rağmen diyecekler ki bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki sizi ilk defa yaratan bunun üzerine sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve ne zaman o diyecekler? De ki Umulur ki yakın olabilir. إلا إلا sizi kabirlerinizden çıkaracağı gün hemen ona hamd ederek davetine icabet edeceksiniz ve dünyada ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. <gülüyor> Muhammed, kullarıma söyle, kafirlere sözün en güzel olanını söylesinler. Çünkü şeytan, onların müminlerle aralarını bozmak ister. Şüphesiz şeytan, insana apacık bir düşmandır. ve ma Onlara söylesinler ki, Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse size azap eder. Hem seni onların üzerine bekil göndermedik. O <gülüyor> ve Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri de en iyi bilendir. Andolsun ki peygamberlerin bazısını, bazısına üstün kıldık. Davuda da zeburu verdik. De ki, ondan başka ilah zannettiklerimize yalvarın halbuki onlar ne sizden sıkıntıyı giderebilirler ne de onu başka bir tarafa çevirebilirler Ulai kelezine yedununa yetaguna ila rabbihumul vesile entehum aqrab entehum aqrabu ve yerjun rahmetahu ve yakhafun azaba in azab rabbika kana mahdura Onların ilah diye yalvarıp durdukları şeyler Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetine umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı pek korkunçtur. وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ illa نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبِرَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَد۪يدًا <gülüyor> Hiçbir şehir yoktur ki biz kıyamet gününden önce helak edicileri veya şiddetli bir azap ile azap edicileri olmayalım. Bu kitapta lefi mahfuzda yazılmıştır. Oma mena an nur sil bil ayet illa k kezzebe bimel aulun. Müşriklerin istedikleri o mucizeleri göndermekten bize alıkoyan tek şey evvelkilerin onları yalanlamasıdır. Nitekim Semud kavmine peygamberlerinin hakkaniyetini gösteren bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik de ona... ''O mucizeyi yalanlamaları sebebiyle kendilerine zulmettiler.'' Halbuki böyle mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Muhammed إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ وَمَا جَعَلَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا Hani sana da şüphesiz ki Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır, kimseden korkmadan tebliğe devam et demiştik. Sana miraç gecesi gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanetlenen cehennemdeki zakkum ağacını da ancak insanlar için bir imtihan yaptık. Çünkü biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şey artırmıyor. Bir zamanda meleklere Ademe secde edin buyurmuştuk. Cinlerden olan İblis hariç hemen secde ettiler. İblis bir çamur olarak yarattığın kimseye secde mi edeyim dedi. <gülüyor> Şu bana üstün kıldığını gördün mü? Yemin olsun ki eğer beni kıyamet gününe kadar geciktirir ve bana mühlet verirsen onun zürriyetini pek azı müstesna, mutlaka hakimiyetim altına alacağım dedi. Allah buyurdu ki, çık git, artık onlardan kim sana uyarsa... Hiç şüphesiz ki tam bir karşılık olarak cezanız cehennemdir. وَاَسْتَزِّزْ مَنِ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجِرِ بِعَلَيْهِمْ hem onlardan gücünün yettiği kimseleri seninle, vesvesenle yerinde oynat. Süvarilerin ve yayalarınla üzerlerine yaygarayı bas. Mallarda ve evlatlarda kendilerine ortak ol ve onlara yalan vaatlerde bulun. Zaten şeytan onlara aldatmadan başka ne vaat eder? İnne ıbadiyil esrek alayhim ve ki kullarımın üzerinde senin için hiçbir hakimiyet yoktur onlara vekil olarak ise Rabbin yeter. Ey insanlar Rabbiniz fazlından rızkınızı arayasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Muhakkak ki o size karşı çok merhametlidir. Denizde size boğulma korkusu dokunduğu vakit Allah'tan başka yalvarmakta olduklarınız hatırınızdan kaybolup gider. Fakat sizi karaya çıkartmakla kurtarınca da O'na itaatten yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Yoksa O'nun kara tarafında sizi yere bastırmasından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize sizi koruyan bir vekil de bulamazsınız. min bima thumma la thumma la lekum yoksa onun sizi başka bir defa daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndermesinden ve böylece nankörlük etmeniz sebebiyle sizi boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bunun için bize karşı kendinize bir yardımcı da bulamazsınız.